İzlediğiniz Merhaba kainat. Bugün 18 Mart Cuma, yıl 2011, ay 3, gün 77, Kasım 131. 1432 Hicri Rebülahir 13, 1427 Rumi Mart 5. Çanakkale Zaferi 1915. Kocakarı Soğuğu'nun sonu. Kırlangıç Fırtınası. Yaşlılar Haftası. 18-24 Mart tarihleri Yaşlılar Haftası olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılı Yaşlılar Yılı ilan edildi. Bütün yaşlılara sağlık ve sabır diliyoruz. Yemek listesi. Gün 77. Etli ıspanak, sigara böreği, salata, revani. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi. Merhaba Herkes, Açık Radyo 94.9. Aynı zamanda da da yayın yapıyor. Ve onun Açık Gazetesi, bu haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Huzurlarda Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç var. Günaydın. Günaydın. Evet, The Moms and the Papaz'ın bu grubun kuruluş kurucularından... John Phillips'in ölümünün 10. yıl dönümü bugün. Kendisi 2001'de 18 Mart'ta hayata veda etmişti. Çok önemli bir müzisyen, şarkıcı, gitarist ve şarkı yazarı Papa John diye biliniyor. The Mamas and the Papas adlı çok önemli bir müzik grubunun kurucularından biriydi kendisi. Biz de onların bu önemli grubun önemli şarkılarından birini California'da daki depremi anlatan... ...ve ona büyük bir... ...empatiyle... ...1906 depremini anlatan... ...şarkılarıyla girdik... ...duruma da uygun düştüğünü... ...kabul edebiliriz herhalde... California Earthquake geldi... ...ve şimdi... ...bakalım bu... ...bir saat içinde... ...ne gibi haberlerimiz var... ...en önemli gelişme... Libya'dan, e, Libya'da Birleşmiş Milletler'den uçuş yasağı da dahil olmak üzere gerekli tüm seçeneklere başvurulmasını öngören karar tasarısının onaylanması. Birleşmiş Milletler kararı bu yeni bir durum yaratabilir. ve Bu arada şeyler de Kaddafi'ye bağlı güçler muhaliflerin elindeki kentleri geri al, alırken, taarruza geçmişken önemli bir karar geldi. Öncelikle bununla ilgilenelim. Onun dışında Japonya'daki nükleer tehlikenin büyümekte olduğunda devam edelim. Fukushima nükleer santralindeki ısı artışı hala kontrol altında, altında değil, alınamadı ve alınabileceği konusunda da tereddütler var. Dört numaralı reaktörün soğutma tankında da su kalmadığı haberi var. Fukushima'da durum ciddiyetini koruyor hatta kötüye de doğru gidiyor. Mücadele daha haftalar bile sürebilir diye haberler var. İkinci haberimiz de bu olacak. Önemli bir başka ani gelişmede Haiti'nin eski başkanı bir darbeyle uzaklaştırılan Jean-Bertrand Aristide Haiti'ye 2004'te Amerika destekli bir darbeden sonra yola çıktı ve ve gidiyor yolda hatta e, öğrenebildiğimiz kadarıyla Buradaki evet, seçim... Pazar günü seçimler var seçimlerde kim gerise gelsin Aristid'in tekrar ülkeye gitmesini yasaklayabilir e, buradan hareketle bir an önce ülkesine dönmeye çalışıyor Aristid oldukça önemli bir gelişme bunun da neler e, neler getireceğini takip etmeye çalışacağız Ergenekon soruşturmasında 9 ilde 20 adreste yeni aramalar yapıldı ve aramaların Malatya Zirve Yayın Evi'nde işlenen cinayetlerle ilgili olduğu da öğrenildi bir haberde bu. Açık Radyo'nun da, Açık Radyo'nun şenliği de yarın başlıyor. Açık Radyo şenliği yarın sabah ondan itibaren 9 gün boyunca Programcılar, dinleyiciler, destekçiler ve özel konuklarımızla bir şenlik gerçekleştiriyoruz. Bağımsız yayınını sürdürebilmesi için destek sağlayacaklar. Dinleyiciler ve destekçilerimiz bu yayın içinde yer alacak. Evet, dönelim şimdi haberlere. Libya ile başlayabiliriz ee, haberlere. Düne kadar, dün, akşam saatlerine kadar e, Libya'da çok farklı bir görüntü hakimdi. İşte Kaddafi e, kendisine bağlı, Albay Kaddafi kendisine bağlı paralı askerler ve e, çeşitli güçlerle beraber e, isyancıların üzerine doğru gidiyordu. İsyancılar ülkenin Trablus'un 50 kilometre yakınlarına kadar gelmişti birkaç hafta hafta öncesine kadar ama e, Bingazi'nin artık e, eşiğine gelmişti ve e, bir katliam olması neredeyse kaçınılmaz gözüküyordu. Evet hatta oğlu Seyfül İslam Kaddafi'nin de bir katliamı haber veren, adeta haber veren çok tüyler ürpertici açıklamaları, açıklamaları vardı. Açıklamaları da vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, uzun toplantılar yaptı dün de size toplantı halinde olduklarını haberini vermiştik. İngiltere, Fransa ve Lübnan'ın sunduğu Amerika'nın da destek verdiği bir tasarı bu. Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulması ve işgal dışında gerekli tüm seçeneklere başvurulabileceğini de öngören karar tasarısı 15 üyeden onunun onayını almış durumda. Veto yetkisi bulunan daimi üyeler diye adlandırılan 5 üyenin de veto kullanmadı. Rusya, Çin Yalnız çekimser veto Oy kullanmadı, oy kullanmadı. Hindistan, Almanya ve Brezilya'nın da çekimser kaldığı belirtiliyor Yani 15 üyeden onunun onayını alarak Böyle bir gelişme oldu Bu batılı ülkelerin Patrick Coburn'ün de önemli bir yazısı var Değerlendirme yazısı çıkmış durumda Independent gazetesinde Dış müdahalenin başarıya ulaşabilmesi için Libya'da açık hedefler belirlemek gerektiğini belirtiyor. Ve diyor ki amaç doğudaki isyancıları mı korumak yoksa Kaddafi'den mi kurtulmak? Bunu net olarak koymak gerekiyor. Böylesine bir çatışmada çünkü sonuçları kestirmek imkansızdır diyor. Her türlü tedbirin alınabileceğini söyledi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bunu da hava bombardımanları da dahil İşgal hariç sivillerin korunması için her türlü tedbirin alınabileceği. Evet yani şey diyor Amerikalılar, Britanyalılar ve Fransızların bir uçuşa yasak bölgenin bir sonuç yeterli bir sonuç vermeyeceğini gördüklerini söylüyor. Albay Kaddafi'nin asıl vurma gücü çünkü tanklardan ve piyadelerden oluşuyor. Dolayısıyla da yani şey kullanılamazsa hava desteği sağlanamazsa uçakların desteği o zaman sadece şey yetmeyebilir. Bingazi'yi ele geçirmesi ve Doğu Libya'yı da ele geçirmesi ve katliama girişebilmesi engellenemeyebilir. El Libya nüfusunun büyük çoğunluğu da şehirlerde ve denize yakın şehirlerde ve kasabalarda yaşadığı düşünülecek olursa ana yoldaki hava bombardımanları ana yola yapılacak olan bu rejimin toplama derme çatma birliklerden oluşan aslında paralı askerler de dahil olmak üzere toplama güçlerini durdurabilir diyor. Fakat çok önemli bir noktaya işaret etmiş Coburn diyor ki Ortadoğu'daki savaşların geleneğinde şu görülmektedir. İlk günlerinde yabancıların girişti, yani yabancıların işin içine karışmasındaki ilk günler çok önemlidir diyor. Afganistan ve Irak'ta net bir hedef vardı diyor Taliban'ın ve Saddam Hüseyin'in. Her iki ülkede de devrilmesi Hayır ayrı ee, Libya'da daha az netlikte bir şey yani isyancıları ülkenin doğusundaki isyancıları mı korumak yoksa değil mi diye soruyor ve şunu söylemiş 1991'de Irak'ta ilan edilen uçuş yasağı tek başına Kürtleri ya da Şiileri korumaya yetmezdi yetmedi çünkü Saddam Hüseyin'in milislerin baş edemeyeceği zırhlı ve mekanize tümenleri vardı. Saddam, Kürt partilerinden birinin işbirliği yapması sayesinde 96'da Erbil'i ele geçirdi. Kürtlerin başkentini ve Amerika müdahale etmedi. Dışarıdan hava gücü, saldırı uçakları, yerel milislerle işbirliği yapan karadaki yabancı askerler tarafından yönlendirilirse etkili olur. diyor. 2001'de Afganistan'da Taliban, 2003'te de kuzeydeki Irak güçleri böyle yenilgiye uğratıldı. Yani dışarıdan hava gücü saldırı uçakları yerel milislerle de işbirliği yapan karadaki yabancı askerler diyor. Sorun şu. Amerika'da ve Avrupa'da kime yardım edecekler Amerika ve Avrupa? Bu ayaklanmadaki en ilginç şeylerden biri de diyor orduya baş kaldıran birliklerin son birkaç güne kadar cephede gözükmemesiydi demiş Coburn. Hillary Clinton uçuş yasağı konusunda fikirlerini Arap Birliği'nden gelen çağrının değiştirdiğini söylüyor ama bir ölçüde itibarını yitirmiş bir örgüt olan Arap Birliği üyelerinin çoğunu Kaddafi'den hoşlanmayan ama kendi yöntemleri de ondan hiç de daha az baskıcı olmayan otokrasiler oluşturuyor diyor. E zaten Arap Birliği'nin de bu kararı bir anlamda kendilerini kurtarmaya yönelik bir karardı. Hani aralarındaki en evet. çürük elmayı dışlayıp bakın. Bizi de onun gibi değiliz mesajı vermek ve meşruiyetlerini bu şekilde sağlama almak amaçlıydı. E, çok da önemli değil aslında bu aşamada belki de e, sonuçta e, Bingazi'ye saldırılmamasında bir rolü de oldu o kararın. O yüzden fazla da üstüne gitmeyelim. E, şöyle bir şey var yalnız kararın önemi açısından, Birleşmiş Milletler kararının önemi açısından son derece e, bence önemli yine. Kaddafi e, daha dün... Gece geç saatlere kadar Bingazi'ye saldıracağız ee, ve çok sert mesajlar veriyordu. Evet yani tüyler ürperticiydi hakikaten. Evet ee, şimdi ama hiç kimse cezasız kalmayacak filan diyordu. Bu Bütün bu teröristleri yok edeceğiz imha edeceğiz filan şeklinde konuşuyordu oldu da kendi de. Birleşmiş Milletler açıklamasından sonra e, Dima Hatip'ten öğreniyoruz bunu e, Twitter'dan. E, yaptığı açıklamada sanki neredeyse e, övmüş Birleşmiş Milletler'in aldığı kararı. Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı. Evet aynı zamanda kendisi ne kadar korkak ve kaypak bütün diktatörler gibi e, olduğunu da gösteren durumlar bunlar. Hiç şaşırtıcı değil. Yani Almanya'da aslında kaypaklıkta kim, eline kimsenin suyu dökemeyeceği batılı ülkelerden biri tabi e, hiçbir askeri müdahaleye dahil olmayacağını açıklamış alelacele. Neden bilmiyorum. Tabi e ...Afganistan'dan... ...Alman askerlerinin... ...hala bulunduğunu... Çekilme, ...çekilmeme gibi bir tartışma... ...devam ettiğini de hatırlatalım burada. Her zaman... ...yani öyle istikrarlı bir politika değil en azından... ...askeri müdahalelere dahil olmama durumu. Herhangi bir muhtemel askeri müdahaleye... ...katılmayacağının altını çizmiş... ...Vesterwelle, Guido Vesterwelle... ...Alman Dışişleri Bakanı... ...askeri müdahale açısından risk ve tehlikeler... ...görüyoruz demiş. Ee, ama... E, ...öte yandan da... E, İngiliz ve Fransız uçakları Kadafi güçlerini vurabilir diyor. Bu bu deminki haber. Anadolu Ajansından derlenmiş bir haberdi. Ya yani Avustralya destek vermiş mesela Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Güvenliği Konseyi kararını çok geç alınmış bir karar olmadığını umduğunu ifade etmiş Kevin Rudd Dışişleri Bakanı. NATO'da Birleşmiş Milletler kararını bugün Görüşüyor. Kanada Libya'ya altı avcı uçağı yollamaya hazır diye bir haber var. Avrupa Birliği de Birleşmiş Milletler kararını hemen uygulamaya hazır diye bir derleme yapmış Anadolu Ajansı bu son karar üzerine ve iyi de yapmış doğrusu. Peki Avrupa Birliği Almanya buna kesinlikle katılmayacaksa nasıl hemen uygulayacakmış? onlarda da çünkü ortak bir karar alıyorlar bu gibi şeylerde. Biz güç göndermeyi siz istediğiniz yapın, yapın diyecek. diyecek. Tabii. Herhalde evet. öyle bir şey yapacak. Yani konseydeki oylamadan önce bazı kaynaklar BBC'ye göre uçuşa yasak bölge kararı çıkmasından sonra İngiliz ve Fransız uçakları birkaç saat içinde Kaddafi güçlerine saldırı düzenleyebilir demişti. Alain Juppe de oylamadan önce mesela Fransa'nın yeni dıştır bakanı Libya'da halkın iradesi haftalardır saldırı altında Kaddafi kendi halkına saldırıyor. Bu savaş tellallarına izin veremeyiz Libya halkını yalnız daha terk edemeyiz geç kalmamalıyız demiş. Amerika'da katılmayacakmış zaten o da açıklandı bir kuvvet kullanımına bence akıllıca olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir karar. Bingazi'de de kararın ardından sevinç gösterileri yapıldı hava fişekler ve havaya ateş açma durumlarıyla kutlamalar olduğu da söyleniyor Libya evet. ne demiş kendisi yani Libya değil, ben Libya'yim diye konuşan Kaddafi ne demiş Libya <gülüyor> demiş ee, ne demiş? Pek bir şey dememiş aslında. Bingazi'ye saldırmaktan vazgeçtiğini e, söylemiş. Bu karar Libyalıları birbirlerini öldürmeye teşvik eden bir tasarı demiş. Ama hayır daha sonra tekrar düzeltti onlar. Halit Kaym evet. Sadece o, o dediğiyle kalmadı. Ee, Bingazi'ye saldırmaktan vazgeçtiler. Oğlu Seyfülüs'le ama öyle dedi Libya'nın oğlu. <gülüyor> Libya'nın oğlu ne diyor? E, saldırmayacağız dedi Bingazi'ye. Evet, CNN'e göre de Gaddafi taktik değiştirmiş. Ateşkese hazırız diyor. Bir gün önce Kaym, dışişleri bakan yardımcısı diye bir sıfatı olan bir adam var işte Kaym. Biraz önce okuduğum şeyi söylemişti işte. Bu Libya'nın bütünlüğüne yapılmış müthiş bir saldırıdır. Ülkenin ulusal birliğini ve bütünlüğünü diyor Halit Kaym. Hemen arkasından da. ...şey demiş... ...ateşkesi hazırız demiş... ...Libya hükümetinin... ...ama ateşkesi uygulamaya koymak için... ...belirli bir muhatap istiyoruz demiş... ...bu arada İslam ...telefon etmiş... ...Trablus'ta görevli CNN muhabirine... Ente ...çok enteresan şeyler olmaya başladı... ...değil mi baya ilginç... Evet. Hani? ...zaten saatten saate değişiyor mesela... ...birkaç saat önce dün gece işte... E Tırnak içinde işte çıldırırız, çılgına döneriz gibisinden açıklamalar işte Akdeniz'de hiçbir güvenlik kalmaz, sivil, askeri her hedefe saldırırız vesaire Ve herkes gibi. Herkes ölür filan. Evet böyle şunlar. şeyler geliyordu. Sonrasında Bingazi'ye saldırmayacağız. Ve ee, ne demiş biliyor musun? Kentin etrafında mevzileneceğiz demiş. Yani CNN muhabiri Nick Robertson'la konuşmuşlar. Bu da Ajans France Press haberi. Ve e, demiş ki kentin etrafında mevzileneceğiz demiş telefon edip seyf İslam, İslam'ın kılıcı. Niye değiştirdiniz demiş kararınızı. O da insani demiş. <gülüyor> yani o kentte sıkışmış ve olup bitenlerden korkan insanların şehirden tahliyesine yardım etmek için bu kararı aldık demiş. Tabii şey var yani bu söyleyenlerin e, hiçbiri aslında... Gerçeği yansıtmıyor. Gerçeği yansıtmıyor. Yani e, Kaddafi işte bir kağıt oyuncusu edasıyla e, bir rest bir şeyler yapıyor kendince. Ve ne, ne o Kaym denen Halit Kaym denen adam ne Seyfülislam denen adam da o, bir saat içindeki bu temel taban tabana zıt şelişkili açıklamaları düzeltme ve bir izah gereği duymuyorlar değil mi? E, gerek yok. İşte bu yüzden de zaten müthiş bir bilgi kirliliği yaşanıyor. İşte örneğin The Guardian'da hala e, ilk açıklamalarına yer veriliyormuş. Evet. Bu arada Set Times diye bir şey var. Bir site e, gördüm. Türkiye Libya'daki isyancılara destek verip vermeme konusunda tereddütlü diye South East European Times diye İstanbul'dan Alina Lehtine'nin bir haberi var. Elimize geçti. O da ilginç. Türkiye ticari çıkarlarını Libya'daki insanlık krizinin üstünde mi tutuyor? Hı? Hiç böyle şey olur mu ya? Yani özellikle Kaddafi'den insan hakları ödülü aldığını hatırlatıyorlar. E, Erdoğan, Başbakan Erdoğan. Okuduğum bir habere göre yeni Abdullah Gül de e, Libya'da bir gazetecinin serbest bırakılmasında aracı. Rolü üstlenmiş yeni olarak. Guardian gazetesi. Evet. Evet, ve kurtarmış. Evet. Ee, o da önemli. Guardian muhabirini. Gate Abdülham ya da Guide, Libya'da gözaltına alınmış. Türkiye'nin çabalarıyla serbest bırakılmış. İşte böyle bir şey. Şimdilik bu kadarla yetinmek zorundayız herhalde. Ve bir şeyde bulunacak mıyız peki? Yorumda bulunduk. Çok eleştirdik yakın dönem. Birleşmiş Milletler kararı ile ilgili bir şey söyleyecek miyiz? Bence olumlu. Yani zaten bunu da başından beri söylüyorduk ama yani Birleşmiş Milletler'in hukuki yani işi işlevi budur zaten. İstikrara erişmesi lazım değil mi ama? Evet. Müthiş bir sallantılar içinde kaldı. Darmadağın oldular zaten bütün bu şeyde Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki isyanlar karşısında da ne tavır takılacaklarını hiç bilemediler. Ama Birleşmiş Milletler sonunda yani apaçık ortada olan bir durum. Büyük bir şey gaddar bir rejim var. Ve elinde çok ağır silahlar var. Batıdan satın aldığı silahlar var. Şeyi de hatırlayalım yalnız. Birleşmiş Milletlerin e, böyle daha önce aldığı ama uygulanmayan kararlar da var yani. Onların bir çöplüğü var o kararlardan oluşan. E, bu onlardan Başta olmasın. Başta İsrail evet. Filistin meselesi olmak üzere. Fakat burada herhalde bastırılacaktır diye düşünüyorum. Olumlu bir karar olduğunu söyleyeyim. Ve Cockburn, e de katılmamak elde değil. Yani net, daha net bir tavır takınıp insanların katliam içinde kalmadan isyan, kendi bağımsız iradelerini ortaya koymak için isyanlarına da destek olmaları gerekiyor tabii bir zalim diktatörlüğe karşı. E, bu arada şeyde New York Times'da bir yorum yazısı çıkmıştı. Kaddafi dün çıkmıştı bu gerçi ama neden? E, zaten kaybetti. Ali Abdullatif Ahmida'nın bir yazısı. E, diyor ki yani bu saatten sonra Kaddafi'nin meşruiyeti zaten gitti. E, arkasında Libya toplumunun herhangi bir kesimi aslında yok. Sadece... E, Kaddafi'nin gidişiyle kendi iktidarlarını kaybedecek olan çok e, sınırlı ufak bir e, kesim ve de yabancı paralı askerler var diyor. Yani bundan sonra ne olursa olsun zaten Kaddafi'nin günleri sayılı şeklinde de bir yorum. Evet. Bunu da belirtelim. Ama şeyin de yorumunu da hatırlatalım. Şeyimiz Millen'in esas olarak da Mısır belirleyecektir. Bütün bölgenin kaderini, demokrasi... E, mücadelesini ve devrim mücadelesinin kaderini de Mısır belirleyecektir diyor. O da aynı şekilde Şeymish'menin yazısını daha sonra da okuma fırsatım da oldu. Eee Kadafi'nin de şansı olmadığını uzun vadede o da yazıyordu zaten. Evet burada belki bir ara verelim şimdi ve arkasından da Japonya'daki gelişmelere özellikle üçlü bir krizin Deprem ardından tsunami ardından da nükleer radyasyonun yayılması gibi korkunç bir krizle karşı karşıya bulunan Japonya ve başka ülkelerinde dünyayı da ilgilendiren durumla ilgili son gelişmeleri de size özetlemeye çalışalım. Açık kaste. low slumps, beat bumps, don't you work as hard as you play make a break up, everything you shake up guess it had to be that way Sebastian I The Mama Zanlı Papaz'dan dinlediğimiz ikinci şarkıda John Phillips'in ölümünün 10. yıl dönümünde grubun bütün hikayesini alaylı kendileriyle de dalga geçen bir dille anlatan Creaky Alley idi. Güzel bir şarkıyla devam etti. Program programımız Açık Gazete Açık Radyo 94.9'da devam ediyoruz. Geldik dünyanın başındaki en feci olaylardan biri olarak gelişmekte olan Japonya'daki durumlara, yani büyük bir ıstırapla aslında insanların, e, vicdanı olan herhangi bir insanın burkulmadan izlemesine imkan yok olup bitenleri aslında. Yani o şey, hakikaten cehennemden manzaralar gibi sonuncusu da yani bir tarafta santraller kaynarken, erimeler... Korkunç sıcaklıklar varken bir iki taraftan da donuyorlar. Kar yağıyor ve eksi sıfırın altında derecelerde. Gerçekten post görüntüler e, geliyor oradan. Ama dün olumlu bir gelişme olumlu olabilecek bir gelişme olmuş. E, bu soğutma çalışmalarının yürütülememesinin sebebi santraldeki e, yedek soğut gücü sağlayan dizel motorların Tsunami de kapılıp gitmesiydi. Ee, yeni bir hat çekmişler. Elektrik hattı çekmişler santrallere ve soğutma sistemleri eğer hala işlevselse devreye girebilecekmiş şimdi. Dördüncü reaktörün bulunduğu, reaktörün havuzunun da bir kısım su hala içerdiği tespit edilmiş. Evet ama bunlar geçici umutlar maalesef yani. Doğal ya olan oldu zaten ama daha kötü olmaması için belki bir ihtimal olabilir bu şekilde. Evet Dante'nin Cehenneminin onuncu halkası gibi bir şey bu kafyan. Yani Fukushima Elli denen sistemde yani Fukushima Elli'si diye adlandırılan Elli kişi orada insanlık, insanüstü bir çaba veriyor. Tekrar girdiler onlar içeride ve bütün insanlık adına, bütün Japonlar ve insanlar adına onlar ölümü göze alarak insanüstü kısa devrelerle de çalışarak çünkü daha fazla hiç olmazsa radyasyona ne kadar az maruz kalırsak o kadarız diye. Sonra sayının da biraz artırıldığı, 300'e kadar çıktığı da belirtiliyordu ama net haber almak da mümkün değil. Artırdılar galiba. Fakat 16 saniye filan mesela o açığa çıkmış olan çubuklar 16 saniyede filan ölümcül radyasyon verebilecek durumda oldukları söyleniyor. Başka haberler de geliyor. Yani e, yani Save the Children bir adlı örgüt bir çağrıda bulundu. Çocukların özellikle dokuları ve kemikleri, bütün şeyleri, hücreleri hızlı büyüyen çocukların mümkün olan en uzakta tutulması Tokyo üzerinde de radyasyon tespiti var ama henüz tehlikeli düzeye ulaşmadığı söyleniyor 4 numaralı reaktörün soğutma tankında su kalmadığı haberi var bir miktar su varmış 4 numaralı tankın reaktöründe su ama artık ne kadar bir de bunu açıklamaları yapan tabi TEPCO şirketi evet. hani, e, hiçbir geçerliği yok sabıkası Aslında Var yani bu şirketin daha önceden. Dolayısıyla ne kadar güvenilir bilemiyoruz. Ama insan tabii ki... Şeye ne kadar güveniyoruz peki? Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı da Japon zaten. Kendisinin. Yukia Amano. O da... E... ilk günlerdeki açıklamalarıyla o da e, biraz en azından... Küçük gördüğünü sorunu belli etmişti. Ama şimdi... Endişeliymiş, Japonya'ya gidiyormuş vesaire. Gitmiş zaten evet. Durumda son yardımcılarından Graham Andrew da o gitmeden hemen Önce durumda son 24 saatte Önemli bir kötüleşme olmadığını Verilmiş, bu ne demek? Hiç Hiçbir şey demek değil Hiçbir laf, Boşa laf konuşmak bu yani Şeye benziyor işte bu Havuzda su kalıp kalmadığını Bilmiyoruz yani böyle bir şey yok çünkü Gidip bakamıyoruz <gülüyor> evet, Aynen öyle, yani deli saçması ve insanları aptal, budala ve biraz da umutsuz, çaresiz e, kelime oyunları, retorik oyunları işte. Ama en beğendiğim U U Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'ndan gelen en beğendiğim açıklama ise şu e, Fukushima nükleer santralinin içinde ve çevresinde durum hala çok ciddi ama istikrarlı demiş. İstikrarlı kötü. <gülüyor> yani bu Çetin Altan'ın uzun yıllar önce yazdığı unutulmaz sözde olduğu gibi herkes böyle durumlarda şey der durum ciddi fakat vahim değil yani sonunda Türkiye için söylemişti o burada tersi durum vahim ama ciddi değil demişti bunu hatırlatıyor bana yani durum vahim ama ciddi değil diyor ne demek yani istikrarlı filan. İstikrarla radyasyon veriliyor. E, bu demek herhalde. E, ama yani ha hakikaten çok ağır bir durum e, şeyden dolayı. Yani Türkiye'de yol açtığı tartışmalar açısından da çok ağır bir durum. O yüzden insan şakasını bile yapamıyor. Yapamıyor. Dün yani. hala akşam ben bazı kanallarda gördüm. İşte efendim enerjide dışa bağımlılık, i̇şte, e, teknolojisini iyi seçmek lazım. Hani neden nükleer santral olmasın, öyle acele etmemek lazım diyen insanlar vardı. Evet. Ben de bir tanesine böyle bir konuşan bir yayında telefonla katıldım ve ya bırakalım bunları filan gibi biraz da kendi üstü da dışında sertçe konuşmak zorunda bıraktılar beni. Yani hala yatırım verim ne kadar filan her şeyi dikkate almak lazım diye orada insanlar yani tsunami resimlerini, videolarını filan ...amatör çekenlerin gördüğüne bakacak olursa ...zaten her şey... ...ne durumda olduğunu anlamak mümkün... ...ama daha... ...Karl yani Grossman diye birisi mesela... ...bu konuların en önemli uzmanlarından birisiyle... ...araştırmacı bir... E ...gazetecinin söylediği... ...yani muazzam bir nükleer... ...trajediyle karşı karşıya kalmamız... ...an meselesi diyor... ...zaten herkes son... ...daha da büyük bir trajedi gelecek... Çünkü bu soğutma sistemleri kaza işlemezse olacağı budur diyor. İyimser bir senaryo olamaz diyor. Tonlarca ve tonlarca nükleer zehir saçılacak. Ve hiçbir şey mahfaza kalmayacak. Zaten bazılarında yok sadece çelik bir takım şeyler kaldı binanın. Benim bir sorum olacak burada şey. E, hakikaten çok da iyi bilmediğim için soruyorum. Daha sonra programdan sonra dinleyicilerimizden de bu konuda cevap gelirse... Dinlemeye hazırım da başka enerji santrallerinde işte örneğin termik santraller ki onların da bir an önce kapatılması gayet hayırlı olacaktır ama başka enerji üreten yerlerde veya sanayi tesislerinde ee, kaza olmuyor mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Evet. Peki böyle Japonya'da bir böyle oldu, böyle bir evet şey bahsetti. gördük mü daha Hayır, önce görme. önlenemeyen bir şey yani daha doğrusu sonuçları tamam e, iş kazaları ölen yaralanan her yerde oluyor ama bir, birkaç jenerasyonu hatta ne hani birkaç binlerce e, yıl boyunca devam edecek bir tahribata yol açan bir şey oluyor mu? E şeyde oldu. de oldu. Çernobil nükleerde oluyor Üç bir tek Üç adasında da oldu. Hala nükleerin niye peki şeyini tartışıyoruz biz? E, güvenli nükleer falan gibi. Güvenli nükleer diye bir şey yok ki. Yüz bin tane santral olsa ve bunlardan biri de bir kaza yaşanması yeterli sadece. Ve tam bir erime olarak insanlığın ve bütün canlılar aleminin gördüğü en vahim durumlardan biriyle karşılaşması am meselesiyken bir iş adamı tavrıyla böyle jeostrateji uzmanları bir yanda bir yanda da iş adamları işte bu yatırım. risksiz yatırım olmaz. ...filan gibi konuşuluyor... ...bu hakikaten... E, ...tabii şey bu bir yatırımcıların ...birdanı etiği her şeyi bırak yani ...fakat büyük bir öfke yükseliyor... ...Japonya'dan her yerde... ...yani bu nükleer konusunda her yerde büyük bir öfke yükseliyor... ...zaten öfkenin yükselmesi normal... ...çünkü bu yatırım mantığıyla yatırım kafasıyla konuşan insanlarda... E, ...risk olmadan yatırım olmaz... ...başbakan da söyledi değil mi bunu benzer bir şey evet. söyledi en azından... ...riski yatırım yoktur dedi... ...peki o riski... ...herkes adına alma hakkını kim verdi... Bu mu demokrasi dediğimiz şey böyle bir işliyor. Hayır, onların bakışı e, maalesef yani bence çok önemli bir hatada ısrar ediyor. Yani ben bunu hata olarak kabul etmek eğilimindeyim. Başbakanın ve Çevre Bakanı ve Enerji Bakanının söylediklerine Çevre Bakanı da devreye girmiş. Nitekim beklenebilir bir şekilde ve hepsi en çevreci ülkenin Türkiye olduğunu, ülkenin hayranlıkla seyredilen bir ülke olduğunu ve asla ya, ya ...vazgeçmeyeceğini söylüyorlar. Japonya'da kutular konmuş... ...sokaklara biliyor musun? Binlerce, binlerce dolar... ...toplanıyormuş birbirlerine... ...destek olmak için insanlar. Yani o Japonların disiplini vesaire... ...dedikleri asıl bu tarafı... ...görülmüyor. Bardağı dolu tarafı, tarafı bu. Yani olağanüstü bir dayanışma... ...çıkıyor. Kendi... ...insanları, yakınları... ...tanısalar tanımasalar da... ...insanlar ölüyor orada... ...onlara yardım etmeye çalışıyorlar... ...ve büyük bir öfke var... ...dünyanın dört bir tarafında da zaten... ...gösteriler var... ...Hindistan'da da muazzam bir siyasi... ...krize yol açmış... ...bir de onu söyleyeyim... ...Wikileaks ısrarla söylüyorum... ...çok önemli işlerde işlere de yol açtı... ...Wikileaks'te yayınlanan... ...rüşvet iddiaları... ...Hindistan'ı birbirine katmış... ...yeni bir haber bu da Voice of America'dan... ...yeni yayınlanan belgelere göre... ...Amerikalı diplomatlar... Washington'da iktidardaki Kongre Partisi'nin 2008 yılındaki nükleer santral oylamasında bazı milletvekillerine rüşvet verildiğini tespit etmişler. Bunu açıkça konuşuyorlar. İşte Hindistan'da halbuki son ülkelerden biri şimdi gözden geçireceğiz diyorlar. Ama başbakan çok zor durumda kalmış Manmohan Singh yani. Zaten telefon ile de başı de belada milyarlarca dolarlık telekomünikasyon skandali var ve yani 40 milyar dolarlık gelir kaybından finan devlete bahsediyor. Şimdi de bu şimdi Türkiye'deki duruma geçelim o zaman. Türkiye'den de tabii ki gerekli açıklamalar hemen yapılmış. Enerji Bakanı Tayyar Yıldız "Mahallenin delisi biz miyiz?" demiş. Nükleerden vazgeçiyoruz tabii ki dememiş. Öyle dememiş. "Mahallenin delisi biz miyiz?" demiş. Şöyle çok, demiş. Çok ayıp şeyler bunlar ya. Neden bu kadar ısrarlısınız sorusunu yanıtlamış. Nükleer kulübe üye olacağız. 16. büyük ekonomiyiz. Burada yokuz. 30 ülke var. Bu tabloyu değiştireceğiz. Evet Japonya'dan ders çıkaracağız ama neden vazgeçe vazgeçecekmişiz ki? Mahallenin dilisi biz miyiz? Nükleerden kaçmak çözüm değil. Hepiniz öleceksiniz. Kaçamazsınız. İnvasion Onu of the dememiş. Body snatchers. Geleceğiz alacağız sizi. Evet işte biraz öyle oldu o. Ama ayıp bu yani hakikaten. Bu hakikaten. Ee, yani. <gülüyor> siyaseten. Yani böyle bir çevre, çevre bakanı Veysel Eroğlu şey demiş komşu ülkelerdeki eski santralleri göstermiş. Türkiye nükleer santral yapmasa bile zaten risk altında. Bak bunu da beğeneceksin. Senin sevdiğin bir mantık oyunu var burada da. Türkiye nükleer santral yapmasa bile risk altında. Dolayısıyla nedir? Geri at evet. Dolayısıyla geri adım atmayacağız diyor. Yani bu, bu sirküler mantık mı? Ne deniyor buna mantıkta? İki eksi bir artı yapıyor. Eksi eksi artı oluyor mu? Olmuyor mu? Orwell'e de sormak lazım. Sokrates'e Orwell'e filan sormak lazım. Yani diyor ki zaten etrafımız tehlikeli santrallerle dolu. Bir şey fark etmez vazgeçmiyoruz diyor. Evet. Ak partisi lideri Kılıçdaroğlu pardon çok üzülüyorum Taner Yıldız üçüncü bir nükleer santralinde müjdesini vermiş şaka bile değil şaka bile değil zaten gayet ciddi yani şakoyu şey, e, ve sinoptan sonra üçüncü nükleer santral için sismik çalışma yapıldı yeri belli risk yok demiş ya o öyle demişse doğrudur o zaman başbakan da söylüyor zaten o o risk bazı işler alınabilir diyor. Ebru Gündeş'ten sen tanrı mısın isimli parçayı mı çalsak son. Neyse. <gülüyor> yani şey Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da çok ilgi çekici geldi bana. Doğrusu ee, yani hükümetin Rusya ile imzalanan nükleer santral anlaş anlaşmasını meclise getirmemesini eleştirmiş. Demokratik ve şeffaf değil diyor. Burası güzel. Ama arkasından da Kılıçdaroğlu şöyle bir devamını getiriyor. Biz nükleer yani onun ya başbakanın yaptığı doğru değil diyor. İyi bir şekilde böyle tüp gaz filan benzetmesi de iyi olmadı diyor. Böyle mi konu yaklaşılır diyor. Biz nükleer santrale karşı değiliz ama böyle olmaz diye getirmiş. Bunu da çok ayıp buluyorum yani seçim gibi güçlü Türkiye sloganlarının bir parçası olarak bakıyor herhalde. Yani hiçbir empati, hiçbir sempati, hiçbir dayanışma ya tek kelime ettim mi bu insanlar ya Japonya'da ve orada Ama evleri her şeyleri gitmiş olan Kılıçdaroğlu böyle dersen CHP'den e, Alaaddin Yüksel'den de bir açıklama gelmiş yani onu da bahsetmek icap eder. E, CHP Genel Başkan yardımcısı Alaaddin Yüksel'de e, evdeki mutfak tüpü ve e, nükleer santral aynı şey olmadığının altını çizmiş. E, gelişmeler üzerine Almanya, Fransa, Rusya ve Amerika mevcut nükleer programlarını askıya almışlardır. Avrupa Birliği Komisyonu da mevcut nükleer enerji santrallerinin stres testine tabi tutulması, tabi tutulması çağrısını yapmıştır. Tabi evet. E, ve tabi üstelik <gülüyor> işte Çin ve Hindistan'ı da katmamış ama onlar da var. Yani dünya devletleri bu olayı endişeyle izliyor ve önlemlerini alıyorlardır. Türkiye'nin en yetkili ağzı başbakanı ise dala geçer gibi mutfak tüpü ve kozmetik benzetmesi yaparak konuya verdiği önemi gözler önüne sermiştir demiş. Biz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti olarak başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı Japon halkına sahip çıkmaya çağırıyoruz. En azından hayati tehlike içeren bu süreci atlatana kadar özellikle risk altında olan çocukları ülkemizde misafir etmeliyiz demiş. Bence önemli bir açıklama yapmış ve genel başkanıyla... Adam akıllı çelişki içinde ben e, genel başkanının Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı Alaaddin neydi soyadı? Alaaddin Yüksel. Alaaddin Yüksel'e dönüp e, bravo deyip kendisini ön plana çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Japonya'da, bir ses yani. Japonya'da yüzlerce gösterici sokağa çıkmış hükümetin istifasını istemiş. Evet, yavaş yavaş başlayın. orada da bir şeyler başlamıyor. Tabii başlamaya... tabii tabii. Yani altı bin beş yüz diyor ölü sayısını fakat mesela on bin al... kişi falan da kayıp neredeyse değil mi? Sekiz bin dokuz bin kişi de kayıp olarak veriliyor. Farklı ya, rakamlara rastladım ben. En son dokuz beş kayıp rakamı. İki ayrı şehirde tsunaminin tamamen altında kalmış yerle bir olmuş. Bitmiş silindir geçmiş şehirde. Nüfusun yarısının kayıp olduğu söyleniyor. Birinde sekiz bin beş yüz birinde de yani nüfusu 17.000 olan bir şehirde yarısı. Bir de 30.000 olan bir yerden de işte büyük bir bölümünün kayıp olduğu haberi geliyor ve hala ölü sayısının 6.500 olacağı yükselebilir deniyor. 10.000 falan değil çok daha yüksek kayıplar da var. Arama kurtarma çalışmaları da yapılamıyor zaten. Ama Japonlar da birbirlerine dayanışma örgütleri, yeni bir örgütlenme tipi, yeni bir şey doğması ihtimali vardır. Bunu bir kenara yazıyorum. Bir şey söyleyeyim mi burada? Yeni liderler de çıkarabilir Japonlar. Japonya'da bu arada depremden e, tabii ki çok kötü etkilendi ama e, nükleer santraller gibi hasar görmeyen e, bir başka enerji kaynağı da rüzgar santralleri. E, bir süre önce depreme dayanıklı olarak yapılan rüzgar santralleri e, deprem merkez üstünden yaklaşık 280 km uzakta olmalarına rağmen Orada taş gibi duruyorlar. Taş gibi duruyorlar, çalışmaya da devam ediyorlar. Bunu da belirtelim. Ve bunu, bu arada bunlar kaçmayacaktır. Ne Japon altının gözünden bence, ne de dünyadaki insan. hiçbir halkın gözünden kaçmasın. Tabii ki bu Türkiye'de de bu hafta sonu Cumartesi günü saat 4'te nükleer zincirleme reaksiyon adıyla bir eylem gerçekleştiriliyor. Bunu da hatırlatalım. E, Galatasaray Meydanı'nda Galatasaray Lisesi'nin önünde saat 16'da başlayacak bu cumartesi günü. E, Akkuyu Fukushima, Fukushima olmasın ve nükleeri durdurun demek için insan cinsi, zinciri, yaşam zinciri oluşturulacak. Evet, Enerji Bakanlığı'nın önünde dün bir nükleer protestosu yapılmış. E, ama yarın asıl e, Akkuya ya nükleer santral kurulması kararını protesto için İstanbul'da eylem. Evet. Bizim de dinleyici destek 16'da. Haftamız ama yine de canlı bağlantılarla takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Evet. Çok önemli bir gelişme bu. Evet, kalan birkaç kısa zamanımız içinde de diğer haberleri de verelim. Aristidi söyledik, daha fazla söyleyecek bir şey yok ama son derece önemli bir gelişme Aristidin dönmesi. Aslında söyleyecek sen... daha fazla bir şey var mı? Sonraya bırakalım. Sadece şunu söyleyeyim. Haiti'de yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan depremden bu yana hiçbir ilerleme yok. Halkın yüzde on beşi evsiz. Onu da söyleyelim burada. Durumu ve, söylemek adına. Ve sekiz milyon kişinin şey olmasından bahsediliyor. Yani yılda sekiz yüz bin kişinin ve on yıl sürecek bir kolera gibi şeylerden bahsediliyor. Depreme bağlı olarak. Evet. Ama orada da gene bu Aristidin dönmesi, Amerika'ya Amerika'ya rağmen dönmesi çok ilginçti. Amerikan destekli darbeye rağmen devam edeceğiz ona da gerçek bedeller daha henüz ödenmedi. Evet, Türkiye'deki şeyi de söyleyelim en önemli noktalardan bir tanesi Ergenekon, Ergenekon evet. soruşturması kapsamında. Yeni bir operasyon yapıldı. Dün 20 kişi gözaltına alındı. E, bu operasyonlar bu sefer gazetecilerle ilgili değil. E, 2007 yılında Malatya'da zirve yayın evindeki katliamla ilgili olarak yapıldı. E, i̇şte Gözaltını... Bu arada Malatya İnönü Üniversitesi rektörlüğü de aranmış ve aralarında muazzaf askerlerle bir öğretim görevlisinin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı haberi de geldi. Bazı illerin jandarma komutanlıkları da aranmış. 9 ilde 20 adreste yapılan bir şey. Evet, bunu da izlemeye devam ediyoruz. Bu arada gazeteciler... Ahmet Şık bir önceki Ergenekon dalgası kapsamında gözaltına alınan ve sonradan tutuklanan Ahmet Şık ve Deniz Şener tutukluklarına itiraz etti. Dün bu itiraz kaçabilecekleri ve delilleri yok edebilecekleri gerekçesiyle reddedilmiş. Bir grup gazeteci de tahliye isteminin reddedilmesinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne meşalelerle bir yürüyüş yapıp meslektaşlarının serbest bırakılmasını istemişler. Bir yandan hani çok somut böyle zirve yayın evi katliamı gibi bir gelişmeler giriyor. Bir yandan açıklanamayacak delillerin içinde olduğu bir süreç işliyor. Öyle bir evet. karmaşık durum söz konusu. Suikast sonucu ölen, öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi ve çocuklarının bazı yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusunda da takipsizlik kararı verilmiş. Kırmızı bültenle arananlar var. Bir kişi hala kırmızı bültenle, iki kişi de tutuklandı. Hatırlatılmış başsavcılık tarafından. Kamu görevlilerinin herhangi bir ihmalleri olmadığını belirtmiş. Bunu da böyle hemen söyleyip geçelim Gazeteci Oral Çalışların da askeri mahkemenin kararı hakkında yorum yaptığı köşe yazısı nedeniyle hakkında açılan davadan berat etmiş. İngiltereden de Türkiye'ye iade edilen ve hayali ihracat yapmakla suçlanan iş adamı Orhan Aslı Türk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Bir yandan evet, gazet Milliyet gazetesi de manşetinde zaten Nedim Şener e, kaçabilir şüphesiyle. Ee, serbest bırakılmadı ama e, işte, bu kişi serbest bırakıldığı şeklinde bir karşılaştırma yapmış bunu da söyleyelim. Bu arada yine e, Türkiye'den bir haber Gürsel Tekin ifade vermeye gideceğini söylemiş. Bu iklim Bayraktar gazeteci iklim bayrakların e, şantaj iddialarına ilişkin e, tanık sıfatıyla ifadesi isteniyordu. Deniz Baykal'da mağdur sıfatıyla ifadesi isteniyordu. Deniz Bay Baykal kendisine dair delillerin veya işte ortada ne varsa açıklanmadan ifade vermeyeceğini söylemişti. Milletvekili olduğu için de böyle bir zorunluluğu yok. Gürsel Tekin milletvekili değil. Evet. E, o tanık sıfatıyla ifade vereceğini söylemiş. Zaten vermek zorunda sanıyorum değil mi? Evet. Tanık olarak çağrıldığı zaman gitmemek olmaz herhalde. Peki son olarak da şeyi söyleyelim. Son iki haber verelim. Bir uluslararası haber çok önemli aslında. İnsansız hava araçları, İHA'lar Pilotsuz uçaklar Pakistan'da korkunç saldırılar yapmışlar. Teröristleri ve 35 kişi hayatını kaybetmiş. Siviller ve polisler var. Kadınlar, çocuklar da var mı bilmiyorum haberde ama oradaki bu korkunç facia durumu da devam ediyor. Ve son haber olarak bir kez daha hatırlatalım ki Türkiye'den de açık radyo Şenli Bir mini şenlik adını veriyoruz. Açık radyo şenliği diyoruz artık. Yarın sabah saat ondan itibaren programcılarımız, dinleyicilerimiz, destekçilerimiz ve müstesna konuklar adını verdiğimiz yıllardır, 8. yıldır yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen kültür, sanat, edebiyat, sinema insanlarının da katılımıyla... 9 gün boyunca 99 saatlik özel bir yayın yapacağız ve destek talebinde bulunacağız. Zaten yükselen bir destekleme dalgası da memnuniyetle müşahede ettiğimiz devam etmekte. Onu da size, zaten sizinle paylaşacağız o saatler boyunca göreceksiniz. Evet ara veriyoruz şimdi. Açık kaste. <gülüyor> Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın. Size kalp çarpıntıları yaşattıktan sonra karşınızdayız. Evet. <gülüyor> Şu anda... Maalesef çok bağlı bir gazeteci değilim yani şey bakımından hani böyle elektronik böyle bakımdan internetler vesaireler falan filan dolayısıyla ama çok son anda yine buluşuyoruz. Evet son anda yine buluşuyoruz doğru. Evet. Bugün Urfa'dayım. Evet niçin nevroz mu? Yok hayır hayır değil aslında nevrozda çok enteresan bir şekilde. Türkiye'nin eteki yakasında olacağım İzmir'de. Dolayısıyla tabii orada da ciddi bir Kürt nüfus var aslında. Nevraz orada da kutlanıyor. Ama tabii geçen yıl Diyarbakır'daydım. Bu yıl öbür tarafta İzmir'de olmak farklı bir deneyim olacak. Evet. Urfa'da şimdi tabii her tarafta iki tane ilgimi çeken şey var. Bir tabii İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili... Ona e, sağlık dileklerinde bulunan işte posterlerin her yerde olması. E, fakat bundan da fazla, ezici çoğunlukta e, seçimle ilgili posterler vesaire her tarafı süsleyen. Ve e, sizce seçim e, Urfa'da ne için olacak gibi gözüküyor? Partiler arasında mı diye sorayım? Kesinlikle değil, AKP adayları arasında müthiş bir seçim yarışı var. Yani, sanki burada herhangi bir başka e, siyasi parti söz konusu değil. Sadece AK Parti var ve e, dediğim gibi seçim yarışı tamamen onların kendi arasında oluyor gibi. Bütün şehri aday adayları, milletvekili aday adaylarının posterleri e, şey yapıyor, süslüyor. E, ve e, her tarafta işte resimler, billboardlardan tutun şeylere kadar. Ayrıca e, yerel televizyonlarda reklamlar, bastırılan kartlar ve dağıtılan... E, ...kalp yani... ...milletvekili nokta... A, ...a nokta adayı deniyor... ...yani aday adayı, aday, adayı evet. ...fakat o a herhalde aday olunca... ...silinecek... <gülüyor> ...olunabilirse gibi bir durum var... ...evet... E, ...Urfa 11 milletvekili çıkarıyor... ...ve bunun dokuzunun... E, ...AKP'den olması bekleniyor... ...bu da epey bir sayı tabi... E, ...iki tanesi de BDP'den herhalde... ...onu olur deniyor... Yani diğer partilerin başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bir şansı olmadı. Esamet'in Esamet'in okumadığını söyleyebiliyoruz, öyle mi? Evet, aynen öyle. Urfa'nın bu bakımdan bu enteresan. Yani AK Parti'nin çünkü bir değişik bir ön seçim anlayışı var bildiğimiz gibi. işte şey delegeler ön seçim yapıyorlar. Fakat bu seçimler sonuçları belli olmuyor, tamamen gizli tutuluyor. Ve sonuçta genel merkez karar veriyor. E, bu da çok melez bir, çok tuhaf bir sistem ama yani, değil mi? <gülüyor> Türkiye'ye özgü bir yöntem aslında. E. Türkiye'nin kendi halini yansıtan bir şey. Yani veya genelde bu son dönemdeki aslında e, Türkiye'de yaşadığımız her şey birazcık daha demokratikleşiyor gibi gözüküyor ama uygulamada aslında her şey son derece eskisi gibi kalıyor, aynı kalıyor gibi. Görüntüsel, e. kozmetik demokratikleşme olabilir bu bilemiyorum. Veyahut da kozmetik şekilde yönetime katılıyor bir hissi. Veyahut da benim seçim söz hakkım var hissi geliyor ama pek de değil yani. Açık oy gizli sayım yani. Evet. Açık oy gizli sayım. İşte, işte bu diğer partilerde değişik yöntemlerle işte ön seçim vesaire. İşte en azından hani iyi bakarsanız iyi niyetle bir anlayış gelişiyor diyebilirsiniz. Kötü niyetle bakarsanız yani daha kötümser bir şekilde ne, ne değişiyor acaba diye. Şimdi Hakikaten yani Urfa için çok demokratik bir durummuş söz konusu. Yani tamamen Ak Parti'nin egemen olduğu bir alandan bahsediyoruz. Herkes Ak Parti adayı olmak istiyor. Yani gerçekten Ak Parti dışında herhangi bir partinin logosunu dahi görmek mümkün değil şehirde. Öyle olunca ilginç bir durum. Urfa'nın kendisi de ayrıca belediye olarak ve şey, şey olarak belediye uygulamaları olarak biliyorsunuz. Enteresan. Ballı baba. Ehe, e, evet, burada işte e, kilisenin camiye çevrilmesi, <gülüyor> uygulamasından tutun. işte e, Ermenilerle Mücadele e, Derneği kurulmasına, işte, e, yani, Belediye'nin ilk yaptığı icraatlardan bir tanesi gibi. Yani <gülüyor> böyle ilginç evet. şeyler olabiliyor. Evet. Urfadan yola çıkarak tabi benim hani üzerinde biraz düşündüğüm bir konu e, silahlanma konusu tabi o da İbrahim Tatlıses'in vurulması ve işte şiddet kültürü i̇şte İbrahim Tatlıses bir anlamda hani Türkiye'nin iki yakasını birleştiren bir e, şarkıcı şöyle bir tarafı var e, yani İzmir'in beyaz Türkleri de şey İbrahim Tatlıses dinler Türkiye'nin en e, öteki yakasında da İbrahim Tatlıses dinlenir gibi bir durum var öte yandan da son derece şiddetle yoğrularak, yoğrulmuş şekilde geçen bir hayat Şimdi, e, e, şey bir ta, e, sanatçı kariyeri boyunca e, bu da e, enteresan başka bir şey, Türkiye'nin aslında e, bir yüzünü, önemli bir yüzünü çok iyi yansıtıyor İbrahim Tatlıses bu bakımdan e, bu arada e, Türkiye bir, bir, bir silah e, işine baktığımızda bir dünya ölçeğinde tabii işin ciddi bir e, dünya silah ticaretinin nasıl bir boyutta olduğu ile ilgili bir tarafı var. Bir de Türkiye e, boyutu var. Türkiye'de de işte bu e, İçişleri Bakanlığı'nın alt komisyonunda kabul edilen bir e, silah kanunu tasarısı var. Evet. E, ki bu da çok parlak bir e, tasarı değil yani. içki içme yaşarı yükseltiliyor ama silah alma yaşı havalı silahlar için, kuru silahlar için, biber gazı için 18 Oluyor. Yani içki içemiyorsunuz ama silah gayet rahat alabiliyorsunuz. Böyle evet onun var. üzerinde etraflıca durma evet. fırsatını da bulmuştuk. Çok evet. vahim bir kanun aslında. Evet. Tabii. Çok genişletiyor kapsamını filan. Öte yandan Tabii. bugün aynı konuda mesela bugün Bir Gün gazetesinin manşet haberi evet. de var. Bilmiyorum gördün mü? <gülüyor> yani po polis lise öğrencilerine silah talimi yaptırıyor diye bir başlık var Hı -hı. ve Hakikaten de fotoğraflarla ilginç bir haber. Evet. Ee, öğrencilerin polis olmaya özendirilmesi için başlatılan proje kapsamında okullardan polis otobüsleriyle alınan öğrencilere Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu'nda silah ve atış talimi dersi veriliyor diye. Polis kıyafetleri de giydiriliyor. Yani evet. İlginç bir şey. Ve atış poligonunda da gezi yapılıyor önce. Sonra atış poligonuna gelindiğinde gezi sırasında silah ve atışla ilgili bilgiler ve okulun bir pro, öğrencilere kendilerini polis gibi hissetmelerini, polislik mesleğini evet. sevmeleri açısından ayrıca da atış yaptırılıyormuş ve savunma, yakın savunma, polis savunma taktikleri de öğretiliyormuş. Ve Gaziantep'te başlatılan proje tüm yurda yayılacak diye bitiyor haber. Tabii bu son derece acıklı ve yani bu aynı zamanda bana hemen şeyi hatırlattı. Ee, daha da e, groteski örnek mi diyeyim, acıklı bir örnek mi? Yıllardır e, işte silahlı kuvvetlerin bazı günlerde engellilere e, özellikle işte e, uniforma giydirip vesaire, onları asker e, gibi giydirip e, bu şekilde bir e, silahlı kuvvetlerin e, sempatik gözükmesi. Ordu'nun sempatik gözükmesi gibi bir politikası vardı ve e, her seferinde o görüntüleri gördüğümde ben çok fena olurdum. Yani gözlerim yaşarırdı. Bu, tabii ki de bir vatan, millet ve ordu gururuyla değil tam tersi. Yani e, engelli insanların bu hali düşürülüyor olması bana çok e, acıklı gelirdi. Daha sonra, yani... e, the Down sendromlu mesela biri diyelim uniforma giydirilmiş falan filan böyle yani... E, Ama bunun en uç örneğini evet. atlıyoruz. E, a, amalara, körlere atış yaptırıldı. Bu evet. son a a engelliler a a gününde. Bu bu, evet. bu doruktu bence yani. Evet, evet. Yani kend, e, bu, bu şekilde işte e, hani gençleri özendirmek vesaire yetmedi gibi engellilerle de adeta oynamak. Onlara da bir ta e, tarz böyle bir e, hani... Onlara iyilik yapıyor görüntüsü altında bu şekilde bu halleri düşünmek tabi ne nasıl bir ahlaki durum bilemiyorum yani dolayısıyla bunun yapıldığı bir ülkede meşhur olarak yapıldığı yapılabildiği bir ülkede e bu da olur o da olur polis de yapar yani bir gün kuvveti gücü eline geçiren herkes her şeyi yapabilir. O o yüzden hani tabi üzücü ve sarsıcı bir haber bence. Fakat şaşırtıcıca da bir haber değil, değil bu anlamda. Değil tabii. Yani başbakanın da kendisini de gayet net olarak bir Türkücüyü kör bir Türkücüyü de yarışta Hı -hı. teşvik ettiğini evet. hatırlıyorum yani. Evet. Şey, rekor Gines rekorlar kitabına girmesi için evet. bir araba kullanan bir kör. Yani bütün bu manasızlıkların... bazı belediyelerimiz e, atış yaptırmıştı yine. E, görmen evet. geldi insana. Evet. evet. Ya bu silah e, konusu tabii e, Umut Vakfı bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları var. Evet. E, hakikaten. Hem sadece e, Umut Vakfı'nın Silahlanma konusunda değil aslında bireysel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesine yönelik bir hassasiyeti var. Bunun yanı sıra bireysel silahlanma tırnak içinde özgürlüğü diyelim özgürlükse bu. Bunun da kısıtlanmasına yönelik, bir, yönelik çalışmaları var ve hakikaten başarılı hep bir sivil toplum örgütü olarak örnek olarak da sivil toplumda anlatıla gelir. Ee, hakikaten yani onların e, çalışmaları çok olumlu tabii ama yani o kadar çok e, bu konuda yapılan e, hata var ki ve bu e, Türkiye'de e, silah bir kültür, e, kültürün bir parçası olarak yorumlanıyor hala. Bunun üstünde hala silahın, reklamının işte serbest, e, serbest olması işte bu kanun tasarısına göre. Ondan sonra işte e, ruhsat edininceye kadar silah edinebilme, silahlı e, olabilme gibi bir kavram. Ondan sonra armağan silah diye bir kavram olması. Armağan silah, yani silah hediye etmek. Evet. Buradaki birçok insanı da belki hatalı gelmeye yani bunda ne var ki gibi. Ama yani bu çikolata gibi bir şey değil işte yani. Dolayısıyla ee, ve dünyada nerede e, silah, bireysel silahlanma bir hak ve özgürlük olarak kabul ediliyorsa orada muhakkak olay çıkıyor. Mesela İsviçre, İsviçre son derece asude bir barış e, me mekanı beşiği olarak e, görülebilir ama oradaki bir e, eski anlayıştan ötürü e, ordu olmamasından rağmen bireysel silahlanmayla kendini koruma, herhangi bir işte dış saldırıda vesaire gibi bir anlayış var. Dolayısıyla İsviçre'de adam başına düşen silah oranı son derece yüksek. E ne oluyor? İsviçre'de dahi hayat mutlu ve güzel ve sorunsuz, stressiz giderken adamın birinin mesela aklına istiyor, markete gidiyor ve insanları tarıyor. Evet tabii de bu yani Çeşitli açılardan da ele alınabilir herhalde. İsviçre evet. bir zamanlar yani benim gibi Alexander Duman romanlarına meraklı olanlar gençliğinde gayet iyi bilirler ki İsviçre paralı askerlikle uzun süre evet. dünyaya evet. geçimini sağlamış. Paralı asker vermiş bütün ülkelere Fransa'ya filan. Bir ülkeydi oradan buraya geçiyor. Evet. <gülüyor> evet. Kültür böyle bir şey herhalde. Kültür, evet, e, süzlük şey herhalde şeyde bir anlamda. Yani kültür deyince illa yüksek kültürün e, zenginlikten kaynaklanan kültür olması gerekmiyor tabii. E, bu anlamda şimdi madalyon öteki yüzü, uluslararası boyuta baktığımızda bu e, silahlanma işinin şimdi dünya kıvranıyor değil mi? Her şeyden kısılıyor, işte sosyal güvenlikte bilmem neydi falan filan harcamalar düşürülüyor. Fakat dünyanın... Silah ticareti dünya genelinde yüzde 24 artmış 2006-2010 arasında. Yani bu küresel ekonomik krizin had safhada olduğu dönemde. Yani e, dünya e, işte bir cehennemi şekilde e, sıkıntı çekiyor. Bu küresel ekonomik krizden dolayı vesaire diyelim. E, ve ötekin yanında e, hızla silahlanmaya devam ediyoruz. Böyle diyor, hız kesemeden böyle heyecanla vesaire. E, bu tabii e, işte Japonya'daki bu nükleer patlamaları vesaire deprem sonrasıyla beraber bu hakikaten dünya e, nereye gidiyor? Yani kendi kendini yok edecek herhalde de öyle rahat edecek herkes gibi bir hal geliyor insana. Öyle bir düşünce geliyor. Şimdi e, gene yani mesela bu Avrupa'nın e, son derece bencilce e, Avrupa Birliği ülkelerinin, ulus devletlerin... E, bu Orta Doğu'daki ve Kuzey Afrika'daki ülkelere çılgınca bir e, silah satışı söz konusu. Evet ben de onu Oldum. soracaktım. Yani şimdi Libya'ya karşı işte son çıkan kararla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden evet. bence çok olumlu da karşılanabilecek olan bir her türlü tedbiri içeren işgal hariç e orası kararı çıktı fakat orada Kaddafi'nin kullandığı kendi kuvvetlerinin o parça bölük Evet. Grubun kullandığı paralı askerler de var. Kendi ordu gibi tuhaf milisleri var. Onların kullandığı silahların da tamamı zaten daha yeni satın alınmış. Evet. Fransa'dan, İngiltere'den filan satın alınmış. Batı. Ülkeye. Tabii, aynen öyle. Yani 2009'da işte mesela yani bu rakamları geçen günkü yazımda vermiştim eee bu da buçuklatıcı rakamlar söz konusu satılan silahlarla ilgili. Sadece bir yılda. Yani mesela işte şimdi Bahreyn patlayacak deniyor. işte hani şu bakımdan patlayacak. Şii-Sünni çıkması evet. bakında. Çünkü Bahreyn'de işte %70 Şii nüfusu var. 1.2 milyon nüfusta. Ee, ve Şii bir hanedan yönetiyor. Ee, şimdi Bahreyn'e 40 milyon euro sadece 2009'da ki Bahreyn en az Silah satışı yapılan yerlerden bir tanesi. Ee, özellikle Fransa ve Belçika'dan silah akıtılmış. 40 milyon euroluk. E şimdi e, Mısır'a bakıyorsunuz 300 milyon e, e, euro. Yani e, Ondan sonra şeye bakıyorsunuz. Yani Suudi Arabistan falan filan artık 2 milyar euro. E, pardon 5 milyar euro. E, Birleşik Arap Emirlikleri 2 milyar euro. Yani bunlar e, tabii... Ha, hakikaten düşündürücü ee, bu kadar silah gönderdikten sonra e, ne bekleniyor? Yani orada ne e, yaşanması bekleniyor? Bu silahlar orada yerinde duracak mı? Evet yani Britanya yakın tarihinin belki de en büyük skandali bu konudaydı işte BAE şirketinin e, evet, Suudi evet. prensine ve tamamen örtbas edildi. Hatta a, Britanya'daki kanunları çiğneme pahasına da e, Blair durdurdu başbakanken bu soruşturmayı durdurdu. Çünkü şirketten açık bir şekilde rüşvet alındığı silah şirketinden ortadaydı ve Suudi kral naibi midir nedir işte o prens temsilcisi şey dedi. Bütün ilişkilerimizi gözden geçiririz deyince deri koptu Britanya'nın ve hemen örtbas dedi resmen soruşturma durduruldu yani. Yani şimdi bir de yani son derece tuhaf e, olaylar söz konusu çünkü Malta üzerinden e, Libya'ya giden e, 80 milyon euroluk yaklaşık e, şeyden bahsediliyor silahdan bahsediliyordu. Sonra bizden dire, bu 80 milyon euroluk silahın e, Malta'dan giden e, ve yani resmi AB e, şeylerine e, e, ra, e, kayıtlarına geçmiş bir şey bu alışveriş diyelim ee, bir yanlışlıkla bir sıfırı fazla konmuş satan silah şirketleri tarafından ee, aslında bu 8 milyon euro bir sıfırı fazla mı konmuş yanlışlıkla sıfır, mı evet, ya böyle bir şey olabilir mi ve bu olay öyle bir kapatılmaya çalışıldı bunu orada kaldı mı? bunu duymamıştım güzelmiş Evet evet enteresan yani hakikaten. Ondan sonra e, bu e, şeyler de e, bu çok kötü bir şey falan Silah şirketleri de yani Avrupa Birliği de yani bu konuda dikkatli olsun diye bir de üstüne üstlük e, dayılandılar. Eğer bu şekilde e, şey hatalar yapılıyorsa biz ne yapalım falan ki şimdi yani bugün bir de ortada kaldı bir bu, bu durum çünkü yani AB'nin de silah satışı falan filan konusunda e, açığa düşmesi söz konusu olduğu için şimdi sen bunu karkayıt altında almışsın bu kadar silah satıldığını biliyorsun tedbirini almıyorsun değil mi çünkü evet. b'nin kendi e, iç e, hukukuna göre e, yani ilkelerin normalarına göre e, kesinlikle e, insan haklarının ee, sorunlu olmadığı ülkelere silah satışı ancak yapılıyor olması lazım. Bu en önemli yani bir numaralı kriter. E şimdi bu konuda şimdi AB bu konuyu o yüzden bir e, unutturmak istiyor. E Malta e, bir geçiş ülkesi olarak işte İtalya'dan ve e, İngiltere'den vesaire gelen silahların e, aktığı o e, Akdeniz üzerinden Kuzey e, Afrika'ya dağıtıldığı bir e, kaynak kilit noktası olarak. Şimdi o ortadan kaybolmak istiyor. E, silah şirketleri zaten yani isimleri kayıtsın istemiyorum. O zaman bu olay kapatılıyor. Bir sıfır fazla koymuşuz. Böyle bir şey mümkün mü? Evet, ne? Sağda sıfır bu üstelik. Solda değil. Kesinlikle. kesinlikle. <gülüyor> evet. ee, Tabi işte onun, onun dışında da yani sadece Avrupa Birliği ölçeğinde değil. Bütün kendi yakın çevremiz için de son derece düşündürücü. Çünkü son yıllarda e, Rusya çok ciddi bir silahlanma içinde. Giderek arttırıyor bu silahlanma işini Putin'in hikûndarlığında hükümdarlığı diyelim artık. Evet. Tabii Hem diyorsun, satıyor, çağır, evet, evet, çağırlığı da diyebiliriz, evet. Evet. Parantez içinde şunu da söyleyelim bu nükleer konusunda Türkiye-Rusya işbirliği de insanın içine en hani nükleer taraftar, enerji taraftarı veya e, karşıtı olun, hani onu geçtim. Sadece bu işbirliğinin Türkiye-Rusya arasında olması bile pek evet. güven telkin etmiyor öyle. Evet. <gülüyor> bugün zaten şeyinde e, akşam gazetesinin manşetindeki şey de Başbakanı e, aratmayacak çok korkunç bir demeci var, Enerji Bakanı Yıldız'ın mahallenin delisi biz miyiz diye. Evet. evet. Yeri evet. belli sismi yeni üçüncü nükleer santral projesini de açıklamış müjdelemiş yani. Bravo yani ne evet. diyeyim. Evet ee, çok ayıp. Diyecek şey bulamıyorum. Hakikaten hiç böyle bir felaketin üstüne bütün dünyada kısıtlamaya gidilirken ve hani Rusya dahi kendi ki Rusya pek fazla taban baskısı hisseden bir ülke değil yönetimin tabandan gelen tepkilere göre hareket ettiği bir ülke değil Orada bile yani gözden geçirelim işte bakalım kontrol edelim gibi bir hal gelmesine rağmen Türkiye'de böyle olması inadına yapılması yani hakikaten de bir demek ki isyan gerekiyor ya da bir şey gerekiyor evet. yani derken halk isyanı vaziyetinde değil ama yani ne yapıyorsunuz diye bir sor sorgulamak gerekiyor evet, herhalde çünkü sen isyan... Halk isyanı da gerekebilir, gerekiyor gerekebilir. bana söylersen. Ve Japonya'da ilk protestolar başlamış. Biraz önce okuduk o evet. Önemli bir şey o çok. Öfke, büyüyen bir öfke var ve evet. uyanan. Ayrıca ben şeyi de hatırlıyorum. Geçen yaz olağanüstü yangınlar, orman yangınları, turba yangınları filan... ...Rusya'da çok ciddi bir nükleer tesislerin bulunduğu yerde de evet. yanma yangınlar... Vardı ve örtbas edildi O da ses soğuk çıkmadı Yani büyük bir şey Oynanıyor aslında yalan Rüzgarı esiyor Ve buna karşı da sadece işte senin de biraz önce söylediğin gibi Her kesimden Bir isyandan başka da Bir şey olamıyor Bu, bu pervasızlık insanı Düşündürüyor doğrusu Yani hem başbakanın hem Dışişleri Enerji bakanının filan söyledikleri ya yani şimdi bu yangınlar derken benim aklıma bir de şey geldi. Yani bu, hem bu pervasızlık hem de bazen de e, toplum genelinde ilgisizlik mi diyeyim nedir bilemiyorum. Yani mesela işte bu son yıllarda e, Türkiye'nin e, güneydoğu ve doğusunda e, birçok ormanın yakılması söz konusu evet. operasyonlardan dolayı. İşte bu zaten o, bu askeri nedenlerle ee, tırnak içinde düşmana karşı orman yakılması ve ormanların katledilmesi, işte bu Kafkaslar'da 19. yüzyılda işte 20. yüzyılın başında Kafkasları ele geçirmek için Rusya'nın bütün ormanları dümdüz etmesi vesaire gibi. Ee, hep olan bir şey yani askeri tarihte. Çünkü düşmanı yok etmek için her yol mübahtır. Ağaçları da koruyalım, çevreci olalım gibi bir düşünceyle tabii yaklaşmıyor. E bizim kuşak Napalmi de hiç unutmadı tabii. E, tabii evet. Bütün ormanları hatta yağmur ormanlarının yapraklarını düşüren napalmla zehirlediler bütün toprağı, insanları ve bitkileri. Yaptılar. Yaptılar, evet. Çok doğru ve işte mesela Güneydoğu'daki bu ormanların yakılması sırasında işte bir ufak tefek haberler çıktı. O da bazı yerlerde çıktı fakat o ormanlar yakıldığıyla kaldı. Onun aslında Türkiye'nin kendi ormanları bu. Yani kimsenin ormanı başka değil. Türkiye'nin değeri olan ormanlar. Eğer milliyetçiyseniz Türkiye'nin değeri kayboluyor diye aslında bunun üzerinden bir e, dehşete düşüyor olmanız lazım. Ama tabii böyle olmuyor. Yani ona e, göz yumuluyor vesaire. Kimse ilgilenmiyor. Belki duymuyor bile hatta bu insanları. Evet. E, nükleer konusunda da belki şimdiye kadar e, insanlar yani Japonya gibi felaket yaşanmasa bunun gerçekten ne anlama geldiğinin farkında olmayacaklar. Hani e, kalkınmak iyi bir şey. O zaman yapılsın niye olmasın ki bir, bir düşünce olacak. Ama şimdi e, bu şekilde oluyor olmaması lazım. tabii bu kadar büyük bir insanlık felaketinin arkasından. Bir de işte tabii çok e, trajik çünkü Japonya zaten yani e, e, radyasyon ve işte atom bombasıyla en kötüsünü bu işin yaşamış bir ülke talihsiz ve kadersiz mi diyeyim artık nedir? Evet. Ve çok, i̇şte bu. Bu, bu vesileyle pek bilinmeyen birçok şeyi de e, öğrenme fırsatımız da oldu. Yani 30 yıldan beri verilen müthiş bir mücadele varmış mesela Japon ya da bu nükleer santrallere özellikle deprem bölgelerinde hukuki ve başka boyutlarıyla gösterilerle ama onların hiçe sayılmış ne mahkemeler dinlemiş ne de evet. şirket yani TEPCO ve diğer şirketler hükümetler de dinlememişler. Şimdi bunun sonuçlarını Gene tabii halk katlanacak herhalde ama ben kendi payıma ciddi bir öfke ve isyan yükselişi olabileceğini düşünmekteyim. Bakalım göreceğiz. Bugün yarın da Türkiye'de de Küresel Eylem Grubu'nun da düzenlediği Akkuyu'ya nükleer santral kurulması kararının protesto için bir eylem var. Hı hı. İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde 16'da. Yani dünyanın dört bir tarafında da çok Almanya'da 400 ...ayrı yerde gösteriler yapıldı... ...çok önemli bir infial de var... ...bakalım... ...bakalım evet, umut ediyoruz... ...aynı infialin umarım... ...dünya çapındaki bu silah ticareti... ...içinde olur... ...yılda bir buçuk trilyon doların... ...akıtıldığı bu endüstrinin... ...çökertilmesi için de olur... Evet. ...bütün siyasi... ...kiyüzlükler için de olur... <gülüyor> Evet, Mücadele devam. Evet. Yani hepsi aynı şeyin bir parçası tabii. Ya hepsi aynı şeyin bir parçası. Peki işte, gelecek hafta yok olmuyor programımız. Çünkü biz 9 günlük şeye giriyoruz. Dinleyici destek projesiyle birlikte açık radyo şenliği ama eğer yolun düşerse seyyari olarak ilk defa canlı yayında da bir i̇lk yer İlk defa canlı açarız. yayında da. Yani bu normal formatın dışına çıkıyoruz tamamen. <gülüyor> destek için ama yolu geçen bütün destekçi ve programcılarımıza e, tabii ki açık açık radyo. Tamam. Im i̇mit ediyorum. Peki, <gülüyor> çok diyeyim. teşekkürler. Hoşçakal. Görüşmek, görüşmek üzere. Seyyare Tezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazde. Alpulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın Mehmet. Evet, eee daha derbiyle. Başın derbi mi deniyor buna? Büyük şehir takımları arasındaki maçlar. A Aslında aynı şehir takımları arasında oynanan maçlardır hani etapta. Evet. E, ama hani böyle aynı şehir e, takımının bulunduğu ligler var. Orada hani aynı yöre, aynı bölge takımlarının e, rekabetine de derbi deniyor. E, örneğin Fransa Ligi biraz böyle birlik. Hiç aynı şehirden iki takım yok yıllardır. 20 tane farklı şehirden takım var. O yüzden işte Lyon, Saint-Etienne birbirlerine yakın e, ve farklı şeylerdeki, yapılardaki şehir olduğu için işte onlar, o iki takımın maçına da derbi deniyor. Ama asıl tabii aynı şehrin iki takım olması lazım. E, hatta şöyle ispiriler oldu bu sezon. Galatasaray'ın kötü durumundan Galatasaray-Kasımpaşa maçında mesela Beyolu derbisi evet. <gülüyor> denmişti ligin ilk yarısında. Bunu duymamış ol diyeyim. Beyolu derbisi. <gülüyor> <gülüyor> yani Bu geçme işte zaten seneye süper amatörde Ayazay'la oynayacak Galatasaray. Ayazay derbisi olur. Evet. Şimdi Galatasaray-Fener maçından bahsediyoruz. Hala da eski alışkanlıkla derbi diyoruz buna. Ee, i̇yi mi? Hani bir ilinç nokta maçın cuma oynanması. Çok sık olan bir durum değildir. Ee, genelde televizyon kanalıda, kulüplerde, e, maç takviminde, federasyonda yani bütün şeyler, e, e, veriler hep maçın e, cuma pazar oynanmasını gerektirir genelde. Yani ister herkes. Bu sefer Nevruz gerekçe gösterilerek İstanbul Valiliği tarafından maçın Cuma se Pazar günü oynanmaması talep edildi. O yüzden futbol federasyonunda yani başka bir şey olmadan mani olmaması adına maçı bu akşama koydu. Ne yani ee, alakası var? Nevruz bir şenlik değil mi? Baharı demek karşılığı öyle baş... Göylandığım yanlar var hala. Aslında Nevruz Pazar günü. Evet, üstte. Pazar tatilsi günü. Evet, ama herhalde pazar gününden birtakım eylemler ve kutlamalar var ya da daha ufak şeyler olabilir düşüncesi var İstanbul Emniyeti'nde ve yani bütün polislerimizi, polis memurlarımızı e, akşamda olsa sizin maçınıza vakfedemeyiz. E, bu yüzden hani bir gün önce, iki gün önce oynayalım. E, şeyi bölüştürelim. E, görev doğalımını günlere bölüştürelim. Şenlik e, sırasında o... güvenlik önlemi alabilelim diye. 20, 20 bin. Güvenlikli 20, şenlik. 20, 20 bin polis memurunun görev aldığı. <gülüyor> sonra ya, ha, be, okuruz. O yüzden e, eksik olmadığı şekilde maç Cuma günü e, bugün okuduğum kadarıyla en son 1997'de Cuma günü bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanmış Kadıköy'de ve Fenerbahçe o lig maçını 3 kazanmış 13,5 yıl önce Eylül 97'de. E, e, hani Kupa yüzünden de zaman zaman çarşamba oynuyorlar. Cuma böyle bir ekstra ve tabii e, hani... Sportif yanı sıra e, şehir düzen açısından da iyi bir sınav olacak. Cuma çünkü genelde araç trafiğinin en yoğun olduğu günlerden biridir. Saati 21 olmasına rağmen maçın. E, stadyumda tem otoyolunun tam kenarında olduğu için e, ciddi bir trafik sonu yaşanacağını düşünüyorum ben. Herhalde maçınca saatlerde. E, yani erken gitmek isteyenler olacaktır. Bugün maçta tek koltuk bile boş kalmaz muhtemelen. 52.500 kişi Rakip seyirci falan derken e, herhalde e, evlerine gitmek isteyenler saat 7'den sonra e, e, ciddi sorun yaşayacak o bölgede tahminim o. Onu, yani, aslında, Onu dikkate almak lazım yani bugün. <gülüyor> öyle bir de yani aslında işte stadın yeri uygun mu değil mi, hani şehrin planına uygun mu o, tüm bunların da sınanacağı bir akşam olacak. Pazar akşam orada maç oynayınca çok bunu göremiyorsunuz. Sınavdan tam not alarak çıkacağımızdan hiçbir şüphem yok. Hiç benim de ne olabilir ki? Yani. Neyse bu oyun ikincisi sportif yönü tabi iki takım çok çok farklı sezon geçiriyorlar. Fenerbahçe lider gol farkıyla da olsa ee, ve hani fikstürü bakınca da şampiyonluğun şu an daha büyük favorisi gibi gözüküyor. Sınav zamanına ve kalan 9 e, maçta e, öndeki en büyük engellerden biri e, bu maç e, yani galse yenerse hem moral olarak e, büyük moral kazanacak e, Bu açısından zaten çok iyi durumda ve hani Trabzonspor'un da moralini bozmuş olacak çünkü şöyle hani bu maçta da puan kaybetmediler yine kazandılar e, mesajını verecek rakibine. Evet, bir de bir çok... de böyle bir seri bayağı ciddi bir seri de yapmış olduğu da düşünülürse onu da artırmış olacak herhalde çok evet. da geriden gelerek aslında Trabzon'la önemli bir puan farkını kapatıp gol farkıyla da olsa öne geçmesi de önemli bir moral ikinciyi Trabzonspor'un dokuz lider Trabzonspor'un dokuz ikinci Varsa Spor'un da beş puan gerisinde 4 puan gerisini kapatmıştı Fenerbahçe yani Bursa'yı zaten rahatlıkla içti. Işte. Trabzonspor'una 9 puanı kapatmış 8 haftada evet, büyük bir performans haftada, yani 2003-2004'teki şampiyonunu Fenerbahçe hıstılatıyor biraz o sezon maç eksiğiyle Beşiktaş'ın 11 puan gerisindeydi. Yani 11 puanı kapattıkları gibi sonunda da Beşiktaş'a herhalde 10-12 puan fark atarak şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Biraz o sezonu hatırlatıyor. İşte bu yoldaki en büyük engellerden biri de bu akşamki maç. Galatasaray ise tam tersi bir tablo. Ee, yani Fenerbahçe sezonunda iyi başlamamıştı. Kupadan ilendi vesaire ama ligde belini doğrulttu. Galatasaray hem Avrupa'da hem kupada her tarafta başarısız. Ligde ise hakikaten çok kötü bir sezon geçiriyor. 11. iler geçen hafta yine yenildiler. Ee, yani bir 3-4 puan daha toplamış olsa... Yani kümede kalır mı bu takım sorulara bile başlayacaktı e, hala böyle bir ihtimal var mı küme düş, düşmemesinden bahsediyorum <gülüyor> e, yani alttaki dört takımın puanları çok az evet. e, ve hani zayıf takımlar da var orada hani orada biraz daha fazla puan toplayan iki takım olsaydı e, öyle bir strese bile girebilirdi takım ama şimdi 12 puanlık bir e, fark var yani küme düşme hattıyla oh değil bir fark ya. Oh değil mi rahatladı takım? <gülüyor> ee, yani kalan 9 haftada da maç kazanacaktır. yani tabii Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş gibi çok zor maçlar var ama hani puan dalacaktır da takım. <gülüyor> kümede kalır yani. Ee, <gülüyor> ve hani sezonu kurtarmak için şey, tek hedef herhalde bu akşam Garsay'da. Yani şu Fener'i yendik ya diyebilmek için çıkacak takım. Yani seyircinin de herhalde beklentisi o. örneğin İki hafta önce Karabük maçına 5.000 kişi gelmişti stadyuma. Yani 20.000'e yakın sezonluk bilet sahibi olmasına rağmen sadece 5.000 kişi geldi. Herhalde neredeyse o gün bilet satılmamıştır. Bugün bu akşam işte demin söylediğim gibi boş koltuk kalmayacak muhtemelen. Bugün kötü bir sonuç olursa sahada muhtemelen kalan maçlarda işte önüne 5.000 kişi oynar Galatasaray tahminen. Evet ben de bileti erişim imkanı olduğu halde artık gitmeyen bazı insanlar tanıyorum çevrede. Yani işte bu akşam hani hem Fener maçı, Galbi, işte bir son bir hırs. ya bari şunları yedelim şampiyonluktan edelim. Tek amaç şu çünkü sezon tamamen bitmiş. Gelecek sezon Avrupa kupaları olmayacak. Sen yani Avrupa katılma ümidi yok. Kaç puan gal 10 puandan fazla farkı var Avrupa Kufası sıralamasıyla. Ee, tek, tek hedef bu. Yani hem işte prestij kazanmak hem de işte en çok şampiyon olan, iki takımdan biri olan e, orta Fenerbahçe'yi Fenerbahçe bir şampiyonluk daha kazandırmamak yani. Şampiyonluk etmek, tek etmek. Peki bugün ne olur? Ee, sabah iki takımın sezon başından böyle istesizliklerine bakıyordum. Tabii Fenerbahçe Atılan gol, yenilen gol hep bunlarda üstün. Ee, buna karşılık şeyler ilginç mesela. iki takım kaleye neredeyse aynı oranda şut çekmiş. <gülüyor> aynı, sayıda, aynı sayıda. Ama tabii Galatasaray'ın isabet oranı. <gülüyor> Karavan. Ka kaleye, evet yani kaleye isabet oranı ve e, o şutlarda gol bulmanı çok düşük. Herhalde 10 şutun biri falan gol oluyor. Fenerbahçe'de herhalde e, iki katı oran. Burada Bu özellikle e, Görge Hacı için Ayrı bir hüsran kaynağı almalı çünkü en yüksek sayıda hedefe şut atabilen futbolculardan biriydi dünyadaki. Evet yani bir tane olmadık yerlerden olmadık evet. mesafelerden öyle. Evet. Hani ceza alanının önünden falan değil yani 40 metreden taç çizgisinden kenardan hala... E, jenerik olarak insan, gösterilen... Her yerde hala çıkar i̇şte 90'ın yoktasını attığı gol. Çünkü o karsal gibi göz vardır yani 40 metreden görür boşluğu ve oraya atar hani evet. belki biz görürüz ama atabilmemiz için yirmi yıllık bir çalışma da etmez. Ee, onu yapar o işte bu da futbolcuyken çok yetenekli olup sonradan teknik direktör olan ve e, bazı kişilerin şey işte taliği e, hani niye bazen tutturamıyorlar diye? yani ya işte, hani bazı futbolcun aynı şeyi bekliyor ve tabi alamıyor yani o kendi doğal yaptığı hareketi <gülüyor> evet. yani yapması mümkün mü? Hani şuttan bahsetmiyorum diye hani sağ içindeki başka teknik hareketlerden bahsediyorum. Herhalde hele elektronik bir başlık yolunda bir durum olsa evet, gerek. Evet yani hüsran, frustrasyon evet. yaratabilir. Evet peki. Ee, şuttan, şutun yanında mesela cezanla yapılan orta. Galatasaray Fenerbahçe'nin bayağı önünde. Ama şey yok. Yani bir hücuma istek var ama yani organizasyon zayıf belli ki e, ve hani bir kısmı bireysel hareketler hiç şey yok yani verim çok düşük sezon başından beri bir de işte hani sonunda hani kolay da gol takım bazı maçlarda ortaya bu birinci ile arasındaki ciddi fark çıkmış durumda hani bu akşam iki takım adına kim fark yaratabilir fena başladı bir emre'nin emre beliz eksikliği var bence çok önemli bugün oynayamayacak geçen hafta bir kas yırtılması sorunu yaşadı. E, sezon başından beri takımın golcüleri Alex tabi. tabii. Önemlisi ona Galatasaray'ın her türlü golü yiyor bu sezon. E, ancak hani çok konsantre oldukları birkaç maçta ben de o izledim Money maçı. Pek fazla pozisyon vermediler. E, e, yani Fenerbahçe de zaten hani beraberliğe çok kötü bakmayacaktır. Ama bir tane atarsak ilk yarı, ikinci yarı da bağlarız bir ikinci. Yani böyle ee, hani rakip kaleye daha az gidip o ikinci başından beri gösterdikleri verim aynen uygulamaya çalışacaklar. Ve yan toplar Fenerbahçe'nin işte çok gol bulduğu kornerlerden. Onlar etkili olacak. Ee, Galatasaray ise yani hani takım bir haftada organize olamayacağı için işte bir maçlık böyle bir hırs, bir ekstra motivasyon hani bir ancak onlarla sonuç alabilir düşünüyorum. Hani Barış'ın sezon sezon başından beri Sezonun işte bir kısmını sakat, geri kalanını formsuz geçiren Barış'ın hani ekstra bir maçı, iki şut iki gol, hani ancak öyle bir sonuç olabilir. Onun dışında böyle az golli bir maç bekliyorum ben hani sıfır sıfır bir bir, belki Ferhatili'ne bir sıfır çok kolay olacağını sanmam. Ee, bir de tabii saptaki ortamı hani merak etmiyor değilim bakalım. <gülüyor> evet, <gülüyor> bir böyle Peki, bir de e, az zamanda. E bir şey de konuşalım bu kızlar böyle bol turnuvası son final four mu oluyor bunun adı? Evet dörtlü final de dörtlü diyor. Bir çok binlerce seyirci çok meraklı işte spor basını daha da meraklıdır bu basketbol voleybolda. Evet. De basketbolda <gülüyor> zon savunmaya geçtiler falan hani. Zon defense'e geçti ama yani adamların matchup sorununu switch ederek gidermeye çalışıyorlar diye bayılır basket da Türkiye'nin %90'ı bakar ne diyor bu adam diye. Ee, şeyde de maalesef organizasyonları da işte final four'da oynuyoruz biz ee, iyi yapıyorsunuz ee, maalesef ki belki biraz bu derbiden e, yani İstanbul'da olmasına rağmen bu voleybol şampiyonlar ligi dörtti finali biraz gölgede kaldı yani geçen sene kan'daki finaller ya aci grubu sponsor olan Fenerbahçe'nin sponsorun çok işin üzerine gittiği o işte orayı uçak kaldırdığı için daha çok sanki tantana yapmıştı öncesinde de ve sonrasında da orada bir e, final maçı çok ihtimali bir final maçı oynanınca e, bu sezon Fenerbahçe el kaptı e, Buran Felix Spor sonunda düzenleniyor dörtlü final ve iki Türk takım var üstelik e, en azından hani maç bir yarın ne fazla günü böyle biraz gölgede yani derin de etkisi herhalde Cuma olması falan Mesela Derbiden sonra yarın daha fazla atılacak e, dört takım adı üstüne dört takım katılıyor. İlk yarı finalde Azerbaycan'ın Rabata Bakü takımıyla İtalyan Scavolini Pesaro oynayacak. Geçen seneki Bergamo'nun yerine bu, hafta, bu sene Pesaro var İtalyan temsilcisi olarak. İkinci yarı finalde yarın 17'de Fener, Acıbadem Fenerbahçe ile e, Türk Telekom Vakıfbank Güneş Sigorta oynayacak. 3 yani ayrı takım değil tek takımdır. İsmi uzunluğuna bakmayın. <gülüyor> Takımlar birleştiği bir üzerinde bir sponsor aldıkları için hatta kısaltması TT VB GS gibi bir şey oluyor galiba evet çok uzun <gülüyor> yani şeylerde maç raporlarında falan asla yazılanmayan bir takım ismi haline geldi önce iki kulüp birleşti sonra bir de Türk Telekom'u sponsor aldılar inşallah bir sponsor da almazlar ilerleyen senelerde <gülüyor> yani Türkiye Ligi zaten Avrupa'nın en çok para harcayan ligi olmuştu Bunu daha önce konuşmuştuk 3 takım Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Vakıfbank, Güneş Sigorta. Bunu Avrupa'da yansıttılar. Türk Telekom, Vakıfbank, Güneş Sigorta hiç maç kaybetmeden 10 maçı kazanarak geldi yarı finale. Bir önceki turu geçerek finalde de Eczacıbaşı'na ilerledi. Fenerbahçe ise ev sahibi olduğu için gruptan sonra, grup aşamasından sonra doğrudan yarı finale kaldı. Yani yarınki maça. Grupta da 6 maçın 5'ini kazanmıştı. Zaten 3 Türk takımı bu sezon... Ee, birbirleri dışında sadece iki maç kaybettiler hakikaten çok hani futboldaki basketboldaki gördüğümüz tablonun tersine bir tablo ee, ilginçtir aralarındaki rekabet hem ligde hem Türkiye'de hem Avrupa'da çok sıkı devam etti hani yarın birbirleri olacakları için söylüyorum ee, ligde Eczacıbaşı Zentiva Fenerbahçe'yi 3 sette yendi ee, Vakıfbank'ın sigorta Eczacıbaşı'nı yendi ligde Fenerbahçe'de onları yendi Türkiye Kupası'nda Vakıfbank Güneş Sigorta Fenerbahçe eledi. Ee, işte Avrupa'da da e zarcı başında iki maçta inerek elediler. Yani e Fenerbahçe ile Vakıf arasındaki yarın üçüncü maç olacak bu sezon. Ama bir fark var. Türkiye Ligi'nin Türkiye Kupası'nda e federasyonun getirdiği sınırlama sebebiyle üç yabancı oynayabiliyor. Yani Sağdaki altıncunun üçü. Yani makul bir sınırlama ee, ama Avrupa'da böyle bir sınırlama yok. Fenerbahçe'de yani Avrupa şampiyonu hedeflediği için çok üst düzey. Beş oyuncuyla e, kadro üst sezon başından beri yani işte İtalya'dan vesaire Avrupa'nın en iyi ülkelerinden e, topladılar oyuncuları. Gazetelerde son günlerde röportajlara örneğin Skoronska geçen seneki Ruslu maçör e, Gamova'nın yerine e, takıma katıldı yarın en büyük kozlardan biri olacak. E, beş yabancı olunca. Bambaşka bir tablo oluyor yani. Tabii dünya karması gibi bir takım çıkıyor sahip. Farklı ülkelerden beş oyuncu. İşte Bolonyalı, Alman, Brezilyalı. Yani o sayede mesela dünya kulüpler şampiyonluğunu kazandı Fenerbahçe. Tek sorun tabii, Türkiye'de biz hep kısa vadeli başarı bekliyoruz. hani Oyuncular yeni, antrenör yeni olunca ve ligde ikisi tribünde oturunca oyuncuların bir uyum sorunu oldu. yani Benim en büyük korkum hani Yarın Fenerbahçe açısından bir ay kırıklığı olursa maçı kazanan Kupan Güneş Sigorta olursa hani yatırımı kesiyoruz. Yine olmadı bu sene. E, moral bozukluğu olmasın. E, çünkü ciddi paralar harcıyorlar ama hani işte, belki yatırımı bir iki yıla yayarak yapmak daha akıllıca olurdu. Bir de işte Avrupa'da Türk oyuncular çok geri planda kalıyorlar. Maç eksikleri oluyor. Öyle bir sorun var. E, ama yarın hani iki Türk takımı hakikaten yani biri finalist olacak zaten. Çok çekişmeli maç yapacaklar. TNT'yi şürüyor maçları. Yarınki iki yarı finali ve pazar günkü üçüncülük maçıyla şampiyonluk maçına. Maçlarda Burhan Ferek'te, Yani Zaten çok çok büyük bir salon değil. Ee, yeni modern bir salon oraya yapılan şık bir salon ama herhalde tamamen dolacaktır diye düşünüyorum. Ee, ve bence ev sahibi yani finale çıkan hangi takım olursa olsun Efsane beantajıyla e, tahminim bir Türk takımın ilk kez Avrupa şampiyonu olacak. Evet oldukça önemli bir hafta sonu sportif olarak. Da. Evet yani hani hiçbir takım sporunu bir Türk takımı Avrupa'nın hani hep söylüyorum bir numaralı kupasını kazanmadı bugüne kadar. Evet ilk defa olacak çok evet, önemli. Ya, bu ne basketbol ne voleybol ne handbol e, yani 2-3 numaralı kupaları kazananlar var ama bir numaralı yani, Avrupa şampiyonu etiketini e, takabilecek bir. Türk takılabilen Türk takım olmadı henüz. Bence bu kez hani on eşindeler ilginç haftası olacak tamam. oraya bunu. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bir haftaya yok programımız onu da hatırlatayım. Evet, Çünkü... Çok güzel bir şenlik diliyorum. Ben de haftaya evet, evet, de çok. Şenliğim. Teşekkür. Ama bu arada e, istediğin zaman düşebilirsin tabi burada. E, şenliğin bir parçası oğlanı da getirebiliriz. Arkadaşlarınız yiyat edeceğiz sizi zaten. Yiyat <gülüyor> edeceğiz. <gülüyor> Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi günler. Evet. Alpulaga ile de bu şekilde tamamladıktan sonra bu haftaki açık gazeteyi tamamlıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Açık Radyo şenliğinde her yıl olduğu gibi Açık Radyo'nun programcıları, dinleyicileri, kültür ve sanat dünyasından da destekçileri dokuz gün boyunca radyoda bir araya geliyorlar. Yarın ondan itibaren işte lafın gelişi dokuz gün doksan dokuz saat yayın diyoruz. Daha fazla da olması ihtimali var. Bin bir türlü söz, müzik ve fikir paylaşılacak. Bu sohbetler esnasında da bir topluluk radyosu nasıl oluşur, nasıl gelişip sürdürülebilir? Ee, bunun gibi meseleleri de toplumsal birliktelik meselelerini de ele almaya çalışacağız. Tabii açık radyonun dinleyici desteğinin hayati önemi de. Bir kez daha hatırlatılacak. Bu şenlik boyunca Twitter'dan da açık radyoyla iletişimde bulunabileceğinizi de hatırlatalım. Yani bir çeşit açık destek oyunu da oynayabiliyoruz. Biz Twitter aracılığıyla bir nevi mikrofon uzatıyoruz. Siz de hayatta neden yana duruyorsunuz, neyi savunuyor, neyi destekliyorsanız çekinmiyor, susmuyor, söylüyorsunuz ki inatın bütün seslerini açıkladıyor ya işte şimdi tam zamanı bekliyoruz. Böyle de bir hatırlatmamız var. Onu da söyleyelim. Ve veda ederken de bu Japonya'daki insanlara bir dayanışma duygularımızı belirtmek üzere Volkan'ın seçtiği bir parçayı da sizlere yolluyoruz. Ghost grubundan geliyor Japonya'dan. Marakeş adlı parçayla onlara onlarla dayanışma halinde olduğumuzu her zaman desteklemeye devam edeceğimizi de bir kez daha söylüyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.